Maide suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyhellezina amenu ufu bil u.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 Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah, dilediği şekilde hükmeder. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا la اللّٰهِ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا 119. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يلتغون فضلا من ربهم ورضوانا 110. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 129. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَانَ دِينًا فَمَنِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ فَإِنَّ غَفُورٌ Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti,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 وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِئِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ فَكُلُوا مِمَّا عَلَيْكُمْ اسْمَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا سَرِيعُ الْحِسَابِ Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki,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 112. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخبان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الفاسرين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 119. وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 110. وإن كنتم جنبا فاتطهروا 111. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْ أو جاء أحد منكم من الغائط 112. أو لامستم النساء فلم, فلم تجدوا ماء 113. فتيمموا صعيزا طيبا 114. بوجوهكم وأيديكم منه مَا Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın.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 Ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister. Vatturun ılmet Allah ileyim ve mi taqul ladi ve taqulun bhi idbül ve atan.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 Ya eyhellezine amenu kunu qawwamina lillahi <Sessizlik> shuhada bil-qistati wa la yajriman nakum shana al qawmi ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu liltakwa wattaqullaha innallaha kabir bima ta'malun ey iman edenler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 وَعَدَ Allah, iman edip, mahbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Ya eyyühellezîne âmenu dhkuruu ni'metallâhi aleykum. İzhemme kavmun en yedisutu ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum. Ve ve alallâhi fel yetevekkebilmûminûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnû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 ولقد أخذ الله ميتاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسولي وعذرتهم وأقرت الله قرضا حسنا وأقرت الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة تجري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 <gülüyor> i̇şte o yahudileri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 aldırmak. çünkü Allah iyilik edenleri sever. Wa <gülüyor>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 وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّرُمَاتِ Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن يهلك المسيح مريم في الأرض جميعا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 hem Yahudiler hem de Hristiyanlar biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz dediler. De ki öyleyse niçin Allah sizi günahlarını sebebiyle cezalandırıyor? Hayır bilakis siz O'nun yarattığı birer beşer topluluğusunuz.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 Size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ve İdrıkal Musa lı cömhi ya kum idkurun ehmet Allahi alaykom idjalefi kum ambiya ve jalekum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 قَالُوا Musa, مُوسَىٰ اِنَّ ف۪يهَا قَوْمَا جَبَّال۪ينَ وَاِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَاِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِنُونَ Ya Musa dediler. Orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa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 Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.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 Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl örtüceğini göstermesi için, Yeri eşen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu. Min eceli zâlike ketebnâ alâ benî İsraîle ennehu men katel nefsen bi ghayri nefsin au fesâdin fil ard. اَوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَفِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ İşte bundan dolayı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 اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْرِ اَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. <Sessizlik> Ey iman edenler Allah'ın hukukunu gözetin onun hukukunu ihlal etmekten sakının ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda mücadele edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza kavuşasınız. İnna laddi l-kafrolo an l-hum ma fi al ma'hu liyabtedu bihi min adab yūm al-qiya'mat ma minhum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 لُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْتِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. يا أيها الرسل لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوا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 Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüşvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. SEMMAĞUNE BEYNEHUM ANHUM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 onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adilleri sever. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتُ ف۪يهَا حُفْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمس تحفظ من كتاب الله بمس تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمن قليلة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 kendi günahları için keffaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَىٰهِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ مُدَوْ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 Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam fasıktırlar. Ve enzelnâ ileyken kitâbe bil hakki musaddıkan limâ <Sessizlik> beyne yedeyhi mine kitâbi ve muhayminan alayh تابع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلت أمته واحدة ولكن ولكن يبلوكم فيما أتاكم.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 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذَنبِهِمْ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعدهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 ما دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك ثُبُل الله يأتيه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 اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Sizin dostunuz ancak Allah'tır, O'nun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir. وَمَنْ <gülüyor> يَتَوَلَّ kim Allah'ı, Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدَّ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 Onlardan bir çoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye, yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü...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 وقالت اليهود يد الله مغلولة 115. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler.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 <Sessizlik> Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 Ya eyühe'r-rasul rabbik ve vallahu ya'simuk minen nas la Ey peygamber Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et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 o yaziden Deki Ey ehli kitap Siz tevratı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe,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 Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler. Laqad aqadna mi taqbani Israil wa aruselna ilehim rusulak. Kullama jaham rusulu bimala tehwa kuzum.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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ تِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için,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 ondan aff dilemeyecekler mi Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur El mesih ibn meryem illa rasulun kad halat min qablihi ar <gülüyor> ve ummuhu siddiqah kana ya'kulani at'am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 hem de Meryemoğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmaları iyiydi. Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı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 ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir. Ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُهُمْ أَوْلِيَاً وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ eğer Allah'a, Peygamber'e ve O'na indirilen vahye imanları olsaydı, kafirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَفُواً ولا تجدن edenlere düşmanlık besleme bakimindan onlarning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 İman ettik ya Rabbena. Bizi de Hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün isteğimiz ve umudumuz, Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesi iken, ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki? فَاَتَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ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 وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır.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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 113. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor. Ta ki şükredesiniz. Ya eyyüha allazîne âmenû innemel khamru vel meysir vel ansâbu vel azlam ricsum min amelis şeytân. Ricsum min amelis şeytânî fejtenibûhû leallakum tuflihun.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 Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer ona sırtınızı dönerseniz bilin ki peygamberimizin görevi, سادج التبليدًا يبارت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعنوا إذا متقوى آمنوا إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين.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 liya'lamallahu ey iman edenler allah kendisini görmek sizin gıyabında kendisini tazim edip haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için sizi av nevinden bir şeyle deneyecek bir av bolluğu ki Elleriniz de yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır. Ya <gülüyor> 119. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 110. يحكم به دوى عجل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة, أو كفارة طعام مساكين أو عجل ذلك صياما ليذوق وبال أمره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 huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ca'alallahu'l-Ka'betel-Beytel-Harame <gülüyor> kıyamen lin-nasi ve'ş-şehre'l-harame ve'l-hedye ve'l-kılaid. Zâlika li ta'lemû enallâhe ya'lemu mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ard.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 Ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onlara tabi olacaklar? Ya eyhellezine amenu aleykum anfusukum la yedribukum man dalla izhtedeytum ila Allah marciukum cemian feyunebbukum bima kuntum taamelun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 karşılığını verecektir Ya eyhellezine amenu şehaadetü beynekum iza hadara ehadükumül mevtu hilen vasiyye hilen vasiyetü enan dawaadlun minkum ev aaharan min gayrikum أو آخرين من غيركم إن آتتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن يبتتم لا نشتري به ثمنا إن يبتتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربان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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ إِذْ مَنْ فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا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 O da, eğer mü'min iseniz, Allah'tan korkun da edebi aşmayın, diye cevap verdi. Biz dediler, istiyoruz ki ondan yiyelim... Gönlümüz rahatlasın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım. Kâle Âyse dün Meryem Allahümme rabbenâ anzil aleyna mâideten minas semâ. Tekûnulana âyiden li evvelina ve âhirina ve âyeten minke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 Fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِدُونِي وَأُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَنِي بِحَقُّ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 Her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki, onlar senin kullarındır. Onları affedersen, aziz-u hakim, üstün kudret, Tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin. Qalallahu hâdâ yevmu yenfe'u s-sâdiqîne s-sidkuhum. Lahum cennâtun tecrî min tehtihel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 onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Lillahi ma ala kulli şey'in Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve o her şeye hakkıyla kadirdir.